ad ve isim sözcüklerinin kökenine bakmıştık. Ben bir de e, TÜBA'dan yayınlanan Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Andreas Tisse'nin e, kitabında bakayım neler var dedim. Ne e, şimdi e, Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ndeki e, karşılıklarını Kerem detaylı olarak verecek. E, ben bir takım seçtiğim şeylerin üzerinde duracağım. Şimdi e, bir varlığa ya da kişiye konmuş isim e, dışında e, hakiki durumdan farklı şöhret ve iddiaya da ad deniyor. Hani adı çıkmakta kullandığımız gibi. E, mesela adı bakkal fakat işi meyhanecilik gibi bir örnek verilmiş burada. E, dünya ve sözlü edatları gibi de kullanıldığı oluyor. E, yani adı köyde oturuyoruz da paketler içinde canım. Alemdağ oralarda falan diye devam ediyor. Hmm. Ee, Bu da adı köy derken hani Güya köy gibi evet. anlaşıldığı gibi. Ee, Keza oturduğunuz ya Kadıköy işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, bir de adına dendiği zaman, namına hesabına anlamına da geldiği oluyor.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 geliyor. E, Arapçadan geldiğini zaten söylemiştik geçen programda tekrar etmiş olanı. E, birkaç kullanımı ön plana e, çıkarayım dedim var. Bu dedim ben çok fazla örnek var burada ama mesela İsme Azam e, Allah'ın en yüce en kutlu adı. E, i̇smiyle müsemma gene geçen programda bahsetmiştik. Doğrudan seçmiş Andreas'te ismiyle müsenma ismi kendisini doğru anlatır ismi neyse öyle davranır anlamına geliyor zaten müsenma sözcüğü de yine Arapça isim kökeninden türetilmiş esma isimler anlamına gelen bir sözcük mesela bir laf vardır Kerem esma üzerine sıçratmak diye bilmem hiç duymadım Didemciğim Bilir misin? evet ben de büyüklerimden duymuştum aslında yani aslında üstüne böyle bir çamur kötü söz sıçratmak anlamında hani sıçrama deyince çamur gibi düşünülüyor ama sana da çok uygun olmayan bir adı üstüne sıçratmak gibi yine aynı kökenden aslında bu esamisi okunmamak vardır o da aslında aynı eee SM kökünden geliyor. SM'si okumamak e, daha çok kullanılan bir şey. Ben son olarak ismen den e, bahsedeyim. Eee ismiyle, e, isminden anlamına geliyor. E, Nuray bu kişilerin birkaçını ismen tanıyordu örneği verilmiş mesela. Sık sık kullanılır. Bende bunlar var titse de. Evet. Elbette evet. evet.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 İkinci olarak herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu nan, nam, şöhret, ün anlamı var tabii ki. Üçüncü olarak anılacak değer, önem. Örnek olarak işte bir başsoğanın da adı mı olurmuş gibi bir örnek vermişler. Dördüncü olarak da canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Birkaç deyim var, bunlardan da bahsedeyim. Adı batmak.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 İşte düzelmiyor anlamında kullanılıyor. E, bir şeyin adını koymak var. Adını koy, koyalım deriz değil mi? Karşılığını fiyatını fiyatını karşılaştır, kararlaştırmak anlamında e, kullanılır bu. Evet. İsmi bu, bakayım. Belirlen açık hale gelmesi falan gibi bir manası da var sanki. Evet. E, İleginin de... adını koymak falan denir böyle. Ne, ne biliyorsun? <gülüyor> E, TDK'de isme bakıyorum. Yine Arapçadan geldiğini tekrar hatırlatalım. İşte a, kişi, insan anlamları var. İsmi var, cismi yok var. İşte söz edilen bir kimse veya şeyin gerçekte var olmadığını anlatan bir e, deyim bu. Bir de adı olmasına karşılık e, görevini, etkinliğini yerine getirmeyen kişiler içinde kullanılıyor. Türkiye'de bir sürü kavram içinde herhalde kullanılabilir ismi var, cismi yok. <gülüyor> e, bir de ismini, ismini bilememek diye bir deyim bir tabir var. Nasıl, dedi? Nasıl dedin Kerem? İsmini cismini bilememek. Tamam. Hiç, hiç tanımamak anlamında. İstersen bir şarkı arası verelim. Adını, e, adlarla ilgili şarkılarımız devam ediyor. mi şarkı zamanı. İnanamıyorum. İnan canım inan. E, Cenk Nümer'den gelecek. Adını unutmaya devam ediyorum. Açık Radyo 95.0'dayız. Kamusta güreşiyoruz. E, TDK'ye bakmıştım. Bir de Kubay Altı Lügat'a bakacağım. Ad e, başlığı altında varlıkları birbirinden ayırmaya tek tek veya cins cins karşılamaya yarayan kelime, isim anlamı var. E birkaç de deyim var, onları da paylaşmak istiyorum. Adım gibi biliyorum var mesela, işte çok iyi biliyorum, hiç çıkıyorum yok anlamında kullanılıyor. İdencim sen de bilirsin. Adım hıdır, elimden gelen budur. Bu da çok sık kullanılır. İşte elimden ancak bu kadar geliyor, daha fazlasını yapamam anlamında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 Takdir ve dua sözüymüş. Evet. Ee, adıyla, sanıyla ona bilmem ne derler gibi bir kullanım var. Burada boşluk var, üç nokta var. İşte herhangi bir niteliğiyle meşhur olan kimseler için kullanılır bu. İşte adıyla, sanıyla ona efendim, ne, işte keskinefe derler gibi evet. bir kullanım bakıyoruz sonuçsuz. Ee, Kubba Altı devam ediyorum. Burada isim başlığı altında da birkaç madde var. Biraz lafı ben uzattım ama Didem'cim hemen sana paylaşacağım. Ne demek?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 İyi adıkmak. ya da kötü adıkmak, evet, adıkmak. Ben de ilk defa ee, Bu da iyi ya da kötü şöhret bulmak manasına geliyor. Malum saklı sözlük biraz da tarama sözlük gibi bazı yörelerde ve bazı metinlerde geçen sözcüklere özellikle odaklanmış. Bu iyi ya da kötü şöhret olmak, tabi bu at kökeninden çıkarak türetilmiş bir anlam. Ee, hemen sonra ben Ömer Asım Aksoy'un atasözleri ve deyimler sözlüğüne geçeyim. İnkılap Kitabevi'nden basılmış. Orada da e, adla ilgili birkaç seçim yaptım. Kerem pek çoğunu söyledi. Zaten hani bir sözcükle ilgili e, sıralanmış olan bütün her şeyi söylememeye de çalışıyoruz. Bir seçim yapıyoruz kendimize göre. Mesela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 Ee, asker Argos Sözü var elimde ee, Filiz Gölçen'in Filiz Bingölçen'in Gölçen'in kitaplarını da bu arada Alfa yayınları e, Yayınlamaya başladı Asker Argos Sözü de Alfa yayınlarından Adım Ali Kuş Memleketim Muş Nöbetim Yedinci Koğuş Burada eller arasında Şakı olarak kullanılan Kafiyeli Sözöbeklerindenmiş bu Bu ee, bir kadının da tabii bu asker argosu sözlüğünü hazırlaması hikayesi de hiç ilginç olmuş aslında değil mi? Bir yandan baktığın zaman dile. Evet. Değil mi? <gülüyor> evet. Aynıca kadın argosu sözlüğü de var, e, Filiz Bingöç'ün. E, "Adın nedir gülperi? Git ileri gel geri." Bu da yine erler arasında kullanılan ve nöbette kısa gezinti imkanını anlatan kalıptır.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 e, Onun zamanında Brit'in işte adını ortadan kaldırmak için de kullanılıyor, künyesini silmek. E, i̇stersen programı sonlandırılıp evet. haftaya argo sözlükleriyle devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bu arada ben hemen künyeyi nota aldım. E, çünkü bayağı ad, adla ilgili bir şey.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 ediyoruz anlamlardan. Hoşçakalın iyi haftalar. Hoşçakalın iyi haftalar. Kamusla Güreş Zamanın mekanın insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. what are Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzal ve Kerem Doğan